يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدوذ وانت نصير بك يجور وبك يسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك النصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أعوذ بك من الأربع من علمنا ينفع لا يخشى ومن نفسنا تشبع ve men la yustecabu laha ya rabbal alamin. Allahumma inna a'udhu bika min dhalin wa dhall azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhal alayya. Amin ve rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. cenab Allah Celle Celalü hücümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip Allah azim şan, hakkı hak olarak tanıtırıp, ona tabi olmayı batılı batılı olarak tanıtırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim وَنَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يظنون. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ ليشتروا به ثمنا قليلا فغيل لهم مما كتبت أيديهم وغيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمصنا النار إلا أياما معدودة قل أتغنت قل أتغنت عند الله عهد فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به ختيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 وقولوا للناس حسنا وأقيموا حسنوا وأقيموا الصلاة واتوزكّت ثم تولّيتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Sadece Allahü Alâzim, ve belli o na Ressûlü Nabiü ve nãhnu ala ma qâlıxalıq na ve razıq na ve mûlana min al-shahidîn şâkirîn bi qalbîn Evet Rabb taala ne güzel söyledi. Ne güzel söyledi. Ne güzel söyledi. Evet. Şimdi Bakara suresinin 77. ayetinden devam ediyoruz Rahman. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Evelâ ya'lemûne Bilmiyorlar mı ki Enne muhakkak ki Kim? Allahu Allah Ennallâhe allah Allah'a Allah Muhakkak ki Allah ya'lemu bilir. Neyi bilir? Ma gizledikleri şeyleri de ve ma yu'alinun. Açığa vurdukları şeyleri de dışarı çıkardıkları şeyleri, gizledikleri şeyleri de Allahu Teala bilir. Yani Cenab-ı Hak burada Celle Celaluhu buyuruyor ki bilmiyorlar mı ki diyor onlar. O Allah ki gizledikleri açığa çıkardıkları şeyleri muhakkak ki bilir. Evet ve minhum onlardan Ummiyyune Ummiler de vardır okuma yazması Olmayanlar da vardır La ya'lemune bilmezler Neyi el kitabe kitabı Kitabı bilmezler İlla ancak Müstesna yani bilirler Emaniyye kuruntuları Bilirler ve inhum Yine onlar İlla sadece ancak Yazınlune zanda bulunurlar Onlar ancak zanda bulunur, Bulunurlar yani Cenab-ı Mevlamız Celle Celaluhu onlardan ümmiler de vardır ki o kitabı bilmezler. Kuruntuları mıstesna onlar sadece zanda bulunuyorlar. Zannettim şöyle, zannettim böyle. Bugünün insanları yaptıkları gibi. Fevaylun <gülüyor> veyl yazıklar olsun o kimselere ki ellezine onlara ki yektubune yazıp neyi yazıp? El kitabe kitabı yazıp neyle yazıp? Bi elleriyle yazdıkları kitaba onlara veyl olsun ki sümme sonra yekulune derler heza bu min andillah min andillah bu kitap Allah katındadır kendi elleriyle yazdıkları kitapları bu Allah katındadır derler liyeşteru satabilmek için neyi bihi onu o ayeti Femenen bir pahaya, galilen az bir pahaya. Feveylun <gülüyor> veil olsun o kimselere. Yazıklar olsun o kimselere. Lehum onlara, mimma katebet, yazdıkları şeyler sebebiyle, ne, neden? Eydihim, kendi elleriyle yazdıkları şeyler sebebiyle onlara yazıklar olsun. Veveylun <gülüyor> lehum, yine onlara yazıklar olsun. Mimma o şey ki yeksibune, kazandıkları şeyler sebebiyle de ...onlara yazıklar olsun. Yani Cenab-ı Mevla... ...burada... ...veyl onlara ki... ...elleriyle kitabı yazıp... ...sonra onu az bir pahaya satabilmek için... ...bu Allah katındadır derler. Elleriyle yazdıkları şeyler sebebiyle... ...veyl onlara ki... ...kazandıkları şeyler sebebiyle... ...yine onlara veyl olsun diyor. Veyl nedir? Veyl... ...cehennem ehlinin... ...kan ve irinlerinin aktığı... Dünyanın bütün dağlarını eritebilecek sıcaklıkta, içine düşen kâfirin 40 senede dibine ulaşabileceği derinlikte cehennemde bir vadidir. Bakın. Veil. Yani veil bir manada yazıklar olsun manası, bir de bir manada da bu mesela efendim o işte cehennemdeki en derin sıcaklıkta, en mesela çok kanların, irinlerin aktığı yer. Bu kelime aynı zamanda helak olma, yok olma Rezillik, rüsvailik anlam anlamlarına da gelir. Yani veil cehennemde efendim bir vadi olduğu gibi yine helak olma manasına da gelir. Yok olma manasına da gelir. Rezillik olma ve rüsvailik olma manalarına da gelir. Evet. Ve kalu diyorlar bir de dediler. Ne dediler? "Lem temessana temessana. Bize dokunmayacak. Neyi dokunmayacak? Bize asla dokunmayacaktır diyor. Ne dokunmayacak? En Ennara ateş. Bize ateş dokunmayacak. Asla ateş dokunmayacak. İlla ancak, yani dokunacak, sayılı günler dışında bize ateş dokunmayacak. قُلْ دَكِ اَتَّخَزْتُمْ Siz ahit mi aldınız? Ahden katında andallah. Siz Allah katında ahit mi aldınız? Ahden bir söz. فَلَنْ يُخْلِفَ Öyleyse... Eğer söz efendim aldıysanız Allah katında e, asla o Allah sözünde dönmez. Falan yok O elbette kesinlikle sözünde dönmez. Allahu Allah. Neden? Ahdahu. Ahdinden verdiği ahdi o ahdi verdiğinden dolayı o ondan dönmez. Em yoksa tequlune söylüyorsunuz. Neyi söylüyorsunuz? Allahi Allah katında Neyi söylüyorsunuz? Ma la Bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Ma la Evet. Bir de diyor Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu sayılı günler dışında bize asla ateş dokunmayacaktır. Dediler. Di de ki Allah katında bir söz mü aldınız? Yani bu ateşin size dokunmayacağına dair elinize bir belge var mı? Öyleyse Eyvah yavrum. Amca aman aman. Öyleyse Allah katında eğer söz aldıysanız Allah o zaman ahdini bozmaz. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsanız? Taberani'nin ibni Abbas'tan rivayetine göre de Yahudiler bize cehenneme ancak yemin, yemini bozmanın cezası dolayısıyla gireceğiz. Yani bu zaya tapı ibadet ettiğimiz süre, süre olan kırk gün kadar gireceğiz. Bu süre bitince azabımız da sona erecektir. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inmiştir. Ya ne diyorlardı? Onlar işte bir sayılı günler. Yani o sayılı günleri kırk gün bu zayi'ye taptıklarından dolayı işte o kırk gün onlara güya azap onları yakacakmış. Ondan sonra çıkacaklarmış. Bela hayır. Men kim ki kesebe kazanır. Neyi kazanır? Seyyi eten bir kötülük. Kim ki bir kötülük kazanırsa ve ehatat ve kuşatır bihi kendisini o kötülük onu kuşatır. hatietuhu <gülüyor> günahı. feulaike işte onlar var ya eshab, onlar bir halktır. Neyin halkı? Ashabannar. <gülüyor> Ashabunnar. Onlar cehennem halkıdır. Hum <gülüyor> onlar fiha orada orada bulunacaklar onlar. Ne zamana kadar halidune? Sürekli ebediyen kalacaklar. Yani Cenab-ı Hak burada hayır diyor. Kim bir kötülüğü kazanır ve günahı kendisini kuşatırsa işte onlar ateş halkıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Ya hadi bakalım Yahudiler ispatlasınlar bakalım. Bu kendilerine az bir şey dokunacaktı. Bir zaman için efendim sayılı günler de ateş dokunacaktı. O zaman açıklasınlar bakalım. Onlar sanki Allah'tan ahit almışlar, söz almışlar gibi öyle kesin konuşuyorlar. Evet. Velzîne kimseler ki Amenu iman edip iman eden edip neden ve salihati salih amel işleyenlerden iman edip salih amel işleyenler var ya ulâike işte onlar ashabul cennet. Onlar ise cennet halkıdır. Öbürler ne dedi? Ashabınlar Ateş halkıdır Bunlara ne diyor? O iman edip Salih amel işleyenlere Ashabül cenne, cennet halkıdır Hum onlar Fiha orada Orada kalacaklar. Ne kadar? Halidun Sürekli olarak kalıcıdırlar O cehennem halkı sürekli olarak Kalıcı oldukları gibi O cennet halkı da süreci, sürekli olarak Orada kalacaklar وإذا hani, اخذنا almıştık ne de neyi almıştık mihaka bir söz almıştık kesin bir söz kimden Beni İsraile. İsrail oğullarından İsrail oğullarından kesin bir söz almıştık ne sözün neye niçin söz almıştık la te'abudune. ibadet etmeyeceksiniz kime illa başkasına İllallah Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. La te'abudune illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ve bilvalideyni anaya babaya ihsanen iyilik yapacaksınız. Ve kurba akrabaya akrabaya da iyilik yapacaksınız. Daha ve yetama yetimlere de iyilik yapacaksınız. Daha ve mesakin yoksurlara da iyilik yapacaksınız. Ve söyleyeceksiniz. Ne söyleyeceksiniz? Linnasi insanlara husnen güzel söz söyleyeceksiniz. En güzel sözü söyleyeceksiniz insanlara. Ve aqimu dost kılıp neyi salaten namazı dost kılacaksınız. Ve atu vereceksiniz. Neyi vereceksiniz? Zekate zekatı vereceksiniz. ثumme sonra teveleytüm döndünüz illa galilen ancak pek azınız hariç döndünüz bu sözden bu yapacağınız işlerde döndünüz kimle kim minkum sizden ve entum mu'ridun ve siz hala yüz çeviricisiniz ya yani Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri burada hani İsrail oğullarından diyor Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz Anaya, babaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapacaksınız. İnsanlara en güzel sözü söyleyeceksiniz konuşurken. Efendim namazı dosdoğru kılıp zekat vereceksiniz diye kesin söz almıştık ya diyor. Sonra sizden pek azınız hariç bir kısmınız yani çok azınız hariç. Döndünüz ve siz hala çeviricisiniz. Hala dönüyorsunuz. Evet. İsrailoğullarında alınan misak, söz ve ahit, Tevrat ahkamına göre... Dört Esası İhtiva Etmekteydi. Cenab-ı Hak Mesela İsrailoğullarında Almış Olduğu Sözü Ve Ahidi Dört Esası İhtiva Etmekteydi. Neydi Onlar? Kendi Milletlerinin Birbirini Öldürmemesi. Yurtlarından Çıkarılmaması. Kendi Milleti Aleyhine Başkasına Yardım Ve Destek Olmaması. Esirlerin Fidyeleşme Kurtuluş akçesi ödemek suretiyle kurtarılması. Yani Cenab-ı Hak İsrailoğulları'nda bu dört şeyi söz ve ahit olarak almıştı. Tekrar ediyorum. Kendi milletlerinin birbirini öldürmemesi. Yurtlarından çıkarılmaması iki. Kendi milleti aleyhine başkasına yardım ve destek olmaması üç. Esirlerin fidyeleşme, kurtuluş akçesiyle ödemek suretiyle kurtarılması dört. Evet. Burada kalıyoruz inşallah. Bir dahaki dersimizde Allah'ımız eğer o güne bizi yaşatırsa, eğer bizi kendisine götürürse şehit olarak götürmeyi nasip eylesin. Eğer yaşatırsa inşallah 84. ayette başlayacağız. Evet, geçen Miraç'ta kaldığımız yeri devam edeceğiz inşallah. Resulullah aleyhissalatu vesselamın Cebrail aleyhisselam ile görüşmesi. Kur'an-ı Kerim'in Necim Suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk kez asıl şekliyle gördüğüne dair malumat vardır. Yani demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken o güne kadar efendim Cebrail aleyhisselamın su su dağıt yavrum uyuyanlara da su ver. Cebrail aleyhisselamın efendim kendi şekliyle kendisine o kadar efendim şey getirmesine rağmen Vahi getirmesine rağmen o zaman ancak e, efendim miraçta öz şekliyle ilk kez görmüştür. Bu surede Cebrail'de ilk önce ufukta görüldüğü daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselama iki yaylık bir mesafeye kadar yaklaştığı ve o sırada kendisine Allah'tan vahiy getirdiği kaydedilmiştir. Bundan sonra şöyle denilmiştir. Resulün Kalbi gör, gördüğünü tekzip etmedi. Şimdi siz onun gördüğü şeye karşı kendisiyle ilemi mücadele edeceksiniz? Necm suresinin 11 ve 12. ayeti. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam uyanık iken gün ışığında geçirdiği gibi bu tecrübeden sonra bunun bir bakış hatası hayal veya şeytanın bir hilesi olduğu düşünmedi. Düşünmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu meleğin Cebrail olduğu ve getirdiği mesajın Allah tarafından inen bir vahiy olduğu konusunda herhangi bir şüphe ve tereddüte kapılmadı. Şimdi aklımıza bir soru geliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geçirdiği bu fevkalade tecrübe hakkında neden herhangi bir şüphe şüpheye veya tereddüte kapılmadın? Neden bir an için duraklayıp gördüklerinin doğru olup olmadığını araştırmadı? Neden gördüklerinin sadece rüya, hayal, görüntü, şeytanın bir hilesi veya başka bir şey olduğu olduğunu sanmadı? Bu soruyu gözden geçirdiğimiz zaman, Resulullah aleyhissalatu vesselamın herhangi bir kuşkuya kapılmamasının beş sebebini ortaya çıkar. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bu vakanın ...meydana gelişinin harici şartları... ...bunun doğru olduğunu gösteren mahiyetteydiler. Yani Allah Resulü o kadar inanmıştı ki... ...gördüğü şeyler, şimdi kafirler ne diyordular? İşte bu bir hayaldır, bu bir rüyadır... ...bu şeytanın verdiği vesvesedir gibi... ...haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyordular. Evet, ondan sonra... ...hava açıktı... ...hava açıktı... ...ve her tarafta aydınlık vardı... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gün ışığında ve dünyanın herhangi bir şeyini görebileceği şekilde Cebrail'i görmüştü. Nasıl ki gündüz bir insan, nehir, dağ, insan, hayvan veya evi gördükten sonra herhangi bir şüpheye kapılmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da gözlerinin en iyi görmediği kanatına varmadı. Yani o kanaat etti ki her şeyi görmüştür. Yani o Cebrail Aleyhisselam'ı o haldeki o durumuyla o an gördü. Ve kalbine bir şüphe de gelmedi, bir tereddüt de görmedi. Şimdi aşağıda gördüğümüz bir ışık bu kalbimize bir şüphe gelir mi ki? Işık ışıktır. Yani işte Cebrail Aleyhisselam da bu ışığın göründüğü gibi göründü ona. Evet. İkincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iç dünyasının başında geçen bu tecrübeleri doğrular nitelikteydi. Resulullah tamamıyla uyanık, akıl, zihin ve hislerinin yerinde olduğu bir sırada onları görmüştü zihni boştu ve daha önceden böyle bir gözlem ve tecrübeden geçmemişti. Kafasını meşgul eden başka bir şey de yoktu. Bu haleti ruhiyede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin gördüğü bir şeye şüphe etmesine de gerek yoktu. Evet. Şimdi bu o kadar efendim önemli bir meseledir ki gerçekten Cenab-ı Mevla Cellevü'yle Hazretleri ne kadar peygamberine bunu açık ve net bir şekilde göstermiştir. Ki mesela o zaman şimdiki gibi efendim teknoloji yoktu. Uçak yoktu efendim teknolojik sistemler yoktu efendim bugün elimizdeki olan imkanlar o gün yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir vasıta hiçbir şey yokken efendim Burak'la Burak denen bir binek attığı bir efendim bir adım attığı geçen derste okumuştuk attığı her bir adımı bir insanın gözü görebildiği kadar. Şimdi biliyor musun? Yani bir insan gözü mesela ne kadar bir mesafeyi görebiliyorsa o kadar attığı bir adım o kadar atıyordu. Yani demek ki neredeyse kilometrelerce yol bir adımda. Evet. Öyle bir durumdayken Cenab-ı Hak onu efendim o şekliyle hiçbir uçağın, bir teknolojinin gelişmediği bir çağda onu Sidretü'l-Muntaha'ya çıkardı. Üçüncüsü Resulullah Aleyhisselam'ın gördüğü şahsiyet de mükemmel ve muhteşem idi. Bu şahsiyet öylesine güzel, cazibeli, temiz, yakışıklı, parlak ve göz kamaştırıcıydı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiçbir zaman aklına bile getirmemişti. Bu onun tahmin ettiği ve hayal ettiğinden daha güzel ve çekici bir şahsiyetti. Hiçbir cin ve insan şey, şeytan böylesine mükemmel bir şekle giremezdi. Bu olsa olsa bir melek olacaktı. Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Cebrail'i gördüm. Öyle ki sanki 600 kolu vardı. Müsnedi Ahmet. Başka bir rivayette İbni Mesud bu ifadeyi daha da açıyor ve diyor ki Cebrail'in kolu bütün ufuğu kaplayacak kadar büyüktü. Bütün ufuk Tüm boşlukları kaplayacak kadar büyüktü. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Aleyhisselam'a Şedidül Kuva bünyesi kuvvetli olan Şedidül Kuva geçiyor ya Olarak tarif etmiştir. Dördüncüsü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü varlığı getirdiği mesaj ve talimatı da doğru olduğunu kanıtlıyordu. Resulullah Sallallahu Aleyhisselam bu varlık vasıtasıyla aldığı dünyada Aldığı dünya ve kainat ile ilgili bilgi daha önceden kendisi tarafı da bilinmiyordu. İlk defa böyle bir bilgiye sahip oluyordu. Hatta bunun bir tasavvuru bile zihninde yoktu. Bu bakımda kendi bilgi ve düşüncelerinin böyle bir varlık şeklinde ortaya çıktığı şüphenin uyanması uyanması için bir sebep yoktu. Aynı şekilde bu bilginin şeytan veya cinslerinde geldiği de düşünülemezdi. Zira... Bir şeytan insanlara şirk ve kötülükten men eden mesaj nasıl getirebilir? Bir şeytan insanların Allah'a inanmasını, ahireti düşünmesini, cahiliyetin, örf ve adetlerin terk etmesini, ahlak ve fazilete önem vermesini nasıl isteyebilir? Değil mi? Tam bu şeytanın mesela bundan uzaklaştırdığı vasıfların ve özellikleridir. Beşincisi de en önemli sebep şuydu. Cenab-ı Allah bir insanı peygamberlik makamına getirdikten sonra kalbinde her türlü vesvese, şüphe ve kuşkuyu çıkarır ve yerini güven ve inançla doldurur. Bu durumda peygamber bir peygamber ne görüyor ne duyuyorsa onların şekli ve mahiyeti hakkında herhangi bir tereddüte ve kuşkuya düşmez. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Allah tarafından gelen her emir ve talimatı Bütün açık kalplilikle kabul eder Bu emir ve talimat ilham ve vahiy şeklinde de olabilir Ve gözle görülür bir, şekil, bir gerçek de gerçek gibiydi Bu durumlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Şeytanın her bir tür müdahalesi ve fitnesine mahfuz olduğunda emin olur Kendisine gelen emir ve talimatın Rabbinden geldiğine Geldiğine yüzde yüz emin olur ve bu hususta herhangi bir yanılgıya imkan olmadığını bilir. Nasıl ki bir balık kendisinin suda yüzebileceğinden, bir kuş havada uçacağından ve insan kendisinin insan olduğundan emin olur, bir peygamber de Allah vergisi hissiyle kendisinin peygamber olduğuna inanır, bir peygamber bir an için bile kendisini yanlış olarak peygamber sandığını düşünmez. Bundan sonra... Necm suresinin, suresinde şöyle buyurmuştur. Yemin olsun ki onu bir defa daha gördü. Sidretül müntehanın yanında. Onu bir defa daha gördü. Sidretül müntevan, müntehanın yanında. Cennetül mevva o sidrenin yanındadır. Demek ki eğer biri dese ki cennetül mevva nerede? Sidretül müntehanın yanındadır. Allah'ım sen o makamı ümmeti Muhammed'e ve tevhid ehline nasip eyle bize de inşallah. Evet. O sidre Allah'ın nuruyla örtülmüştür. Sidretul Muntaha. Hz. Peygamber'in gözü gördüğünden ne kaygı duydu ne de şaştı. Andolsun olsun ki Rabbinin alametlerinin en büyüğünden bir kısmını gördü. 13 ayet 13 ve 18. İşte burada Cebrail aleyhisselam ile asıl şekliyle görüşmesine temas edilmiştir buluşma yerinin adı Sidretül Muntaha olarak gösterilmiştir. Ayrıca bunun Cennetül Mevla'ya daha yakın olduğu kaydedilmiştir. Evet. Sidretül Muntaha. Sidretül Muntaha Arapça'da hunnapa veya lotus lotus ağacına denir. Hunnapa veya lotus ağacına denir. Muntaha da sıranın sonu manasındadır münteha, intiha ettiği, sıranın sonu, yani sonuna geldi. münteha'nın sıranın sonu, münteha da sıranın sonu manasındadır. Sidretül münteha'nın sözlük anlamı böylece üç noktada veya sıranın sonunda bulunup, hunnab ve lotus ağacıdır. Allame Alusi Ruhul Meani isimli eserinde bunun açıklamasını şöyle yapmıştır. Burada dünyaların bütün ilmi son buluyor. Burada Dünyaların bütün ilmi son buluyor. Evet. Ve bundan sonra ne varsa onu onları ancak Allah biliyor. Hemen hemen aynı şeyi açıklamayı İbn Cerir kendi tefsirinde ve İbn Esir nihaye sigarib el hadis ve eser adlı kitabında yapmışlardır. Bizim için bu maddeler alemin son sınırında Hünnap veya Lotus ağacının nasıl olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bunlar aslında aslında Allah'ın kainatının bütün bizim aklımızın eremeyeceği sırlardandır. Değil mi? Mesela Cenab-ı Hak portakaldan cennette portakal vardır derse niye? Çünkü biz portakalı biliyoruz. E mesela bak lotus bilmiyoruz. Kim lotus'u gördü ki? Lotus diye bir ağacı da bilmiyoruz. Hünnat diye bir şey de bilmiyoruz. Yani. E demek ki bilmediğimiz için bu ne nedir bunun bilgisi? Allah katındadır. Onun, onun yanında gizlidir. Eee. Bunlar aslında Allah'ın kainatının bizim aklımızı ermeyeceği sırlardır. Her ne olursa olsun bu ağacın mahiyetini açıklamak için insanların dilinde sidreden daha uygun bir kelime yoktu. Ve bunu, bunu Cenab-ı Allah aynen Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam'e tanımlamış oldu. Sidretül Muntah'ı böyle tanıttı. Cennetül Mevva Cennetül Mevva Cennetül Mevva'nın Sözlük anlamı oturulacak olan cennettir. Hazreti Hasan Basri'nin dediği gibi bu cennet ahirete iman ve takva sahiplerinin ikametgahı olacaktır. Allah sen nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e bize de ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in bid'at ehline değil, Ümmeti Muhammed'in tevhid ehline ehsan eyle onu. Hasan Basri yukarıdaki ayetleri tefsir ederken, Söz konusu cennetin göklerde olduğunu ifade etmiştir. Katade'ye göre cennet şehitlerin ruhlarının yerleşeceği yerdir ve ahirette herkesin gideceği cennet değildir. Herkes oraya gitmiyor. İbni Abbas radıyallahu aynı ifadede bulunuyor ve diyor ki ahirete iman sahiplerine verilecek cennet göklerde değil yerdedir. O da böyle diyor. Cennetül Me'uva. Evet. Evet. Sidre, sidrede Allah'ın tecellisi. O sidre Allah'ın nuruyla örtülmüştür. Deyimi gösteriyor ki bu nur veya tecellinin şanı ve keyfiyeti anlatılmayacak kadar muhteşemdir. Yani o nur nedir, nasıldır, ne şekildir? Bunu kimse tarif edemez. Bu öyle bir nur ki, nur ve tecellidir ki insan bunu tasavvur ne tasavvur edebilir ne de insan dini bunu ifade edebilir. Yukarıdaki ayetlerde ayrıca Cenab-ı Allah'ın bu nur te ve tecellisini gördükten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne gözlerinin kamaştığı ne de aşırı heyecan gösterdiği anlatılmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsine, hislerine, hakimiyeti o kadar mükemmeldi ki dikkatini ve teveccühünü uğrunu, teveccühü uğruna, uğruna çağrılmış olduğu asıl amaç ve hedeften bir an bile ayırmadı. O kadar Öyle dikkatli bir şekilde ona yönelmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam olgun ve tecrübeli bir kişi gibi davrandı. Yani öyle bir davrandı ki sanki daha önce görmüş gibi. Ve asıl maksadını bir an bile gözünden uzaklaştırmadı. Yüce Allah'ın yeri büyük bir imparator veya padişahın muhteşem divanı ile bile kıyım, mukayese edilmeyecek kadar ihtişam dolu idi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada soylu ve akıllı bir misafir gibi hareket ediyordu. Son ayette Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinin belli başlı ayet ve işaretlerini gördüğü kaydedilmiştir. Bu ayetten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ı değil onun ayet ve işaretlerini gördüğü anlaşılıyor. Burada anlatılanlara dikkat edildiği takdirde Resulullah bu ikinci buluşma ve mülakatının ilk defa buluşmasında gördüğü aynı varlıkta olduğu olduğunu anlarız. Bu demektir ki bu bölümün başından belirttiğimiz gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam ilk defa ufukta gördüğü ve kendisine iki aylık mesafeye kadar yaklaşmış olan varlık Allah değildi. Aynı şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselamın Sıdretül Muntaha'da gördüğü varlık da Allah değildi. Bu her iki yerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı gerçekten görmüş olsaydı, burada mutlaka açıklanmış olurdu. Zira olayın ehemmiyeti ve azameti bunu gerektirirdi. Yani demek istiyor ki o gördüğü şimdi tecelli edilen mesela o gör, görüntü anı Cebrail Aleyhisselam'ın kendi öz haliyle gör, halini görmüştür. Allah'ı görmemiştir. Allah'ı bir nur olarak görmüştür ancak. Bu bazen mesela işte ölemalar arasında efendim bir farklı görüşler var. Mesela şeyden bir Kürtçe bir ilmi kitapta. Seri hu ducar. O diyor Allah'ı iki kez gözüyle gördü. İşte onlar öyle diyor. Mesela burada da diyor ki o iki kez gözüyle gördü. Efendim Allah Celle Celaluhu değil de Cebrail Aleyhisselam olduğu söyleniyor diyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın hikayesini anlatılırken kendisinin Allah'ı görmek istediği ve kendisine şu cevap verildiği kaydedilmiştir. Beni katiyen göremezsin. Araf 143. Bu görüş ancak ahirete mahsustur. Dünya ecebel ve kesinedi. Akba'ya mümini becinmedi Le ve ud rabbi aliye. Velakin hakikaten zanun ciye. Diyor. Dünya ecebel ve kesinedi. Yani dünyada ahir ilk mesela peygamberden başka kimse görmedi onu diyor. Tabi burada da işte efendim Cebrail deniliyor. Yani o Allah'ı gören Gör, gördü diyenler de var. Cebrail'i gördü diyenler de var mesela. Ee, i̇şte o da mesela bu söylediğim Kürtçe Mısra'da. E, Kürtçe bir güzel bir şeyde yani bir e, beytte. Diyor ki Dünyayı cibillü kesinedi de ukbayı mümini bejinmedi. Yani ukbada ahirette de müminlerden başka kimse görmez. Onlar derler ki biz Allah'ı gördük. Levi evdibinin Rabbi aliye o onlarda o yüce olan Allah'a görüyorlar. Walakin hakikatin zanın çiye, lakin hakikatin olduğunu anlayamazlar. Yani gerçek ne olduğunu anlayamazlar. Görüyorlar Allah'a ama gerçeğini anlayamıyorlar. Çünkü gerçek onu idrak edemiyor. Nurlu görüyorlar. Nurlu görüyorlar. Ya, walakin hakikatin zanın çi. Evet. Bu sebeple zahiren, zahiren ee, nerede kaldık? Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam ee, Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri ona beni katiyen göremesin Araf suresinin 143. ayette görüldüğü gibi bu şeref Hazreti Musa'ya verilmemişti. Durum böyleyken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gerçekten böyle bir şerefe nail olsaydı bunun için açık ve kuvvetli bir ifade kullanırdı. Ne var ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın Allah'a gördüğü Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerde anlatılmamıştır. Hatta İsra suresinde de Miraç'tan bahsedilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bazı ayetler ayetler gösterildiği kaydedilmiştir. Yani Allah Resulüne bazı ayetler işaretler gösterilmiştir. Yukarıdaki ayette de benzeri bir ifade kullanılarak Rabbinin alametlerinin en büyük bir kısmını gördü denilmiştir. Bu sebeple zahiren Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'ı görüp görmediği konusunda tartışılmasına hiç imkan kalmıyor. Ne aynı şekilde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Allah'ı mı gördü yoksa Cebrail Aleyhisselam'ı mı gördüğünün tartışması için herhangi bir imkan kalmıyor. Fakat bu hususta tartışmaya yol açan bazı hadislerdeki ifadelerdir. Biz bu hadisleri buraya sırayla aktarıyoruz. Bakalım bu neymiş? Anlaşılıyor mu baba? Evet. Hz. Ayşe Radıyallahu Anha'nın rivayet ettikleri Buhari te Kitabu Tefsir'deki Hz. Mesrukun Hz. Ayşe'ye Şöyle dediğini rivayet etmiştir. Anneciğim, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbini görmüş müydü? Hazreti Ayşe dedi ki Senin bu sorun benim tüylerimi Diken diken etti. Sen bunu nasıl unutabilirsin ki Şu üç şeyi iddia eden Herkes yalan iddiada bulunmuş olur. Hazreti Ayşe şöyle, söz konusu Üç şeyin ilkini ifade etti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin gördüğünü kim iddia eder Ediyorsa yalan söylüyordur. Bakın. Bundan sonra Hz. Ayşe radıyallahu anh şu ayetleri okudu. Gözler onu görmez. Ve hiçbir insan Allah ile kelam edecek mevkiye de mevkide değildir. Mevkiye sahip değildir. Ama vahi ve perde arkasında veya Allah'ın izni, izniyle vahiy getiren bir melek vasıtasıyla onlar hariç. Bu vasıtayla olabilir. Bu hadisin bir kısmı Buhari, kitab Tevhid bölümünün dördüncü bölümünde yer almıştır. Buhari'nin kitabı Bid'ül halkta naklettir. Mesruk'un rivayetinde deniliyor ki ben Mesruk, Hazreti Ayşe'nin bu sözlerini dinledikten sonra yani ben o denilen kişi Mesruk Hazreti Ayşe'nin bu sözlerini dinledikten sonra peki o zaman Allah'ın şu buyruğunun anlamı nedir diye sordum. ثُمَّ دَنْهَا فَتَدَلَّ فَلَا نَقَابَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ adna, قَوْسَيْنِ ev adna. Hazreti Ayşe dedi ki, bundan Cebrail kastedilmiştir. Yani gözüyle görmüş, iki yay, mesela iki yay arasında onu gözüyle görmüş, her zaman Resulullah Aleyhisselam iki şekli, insan şekli, her zaman Resulullah'a insan şeklinde gelirdi. Hatta çok zaman mesela dıhiyet Kelbi isimli bir sahabenin şeklinde gelirdi. Sahabe onu zannederdi. Bazen efendim başka efendim şekilde gelirdi. Mesela Cebrail hadisinde bir hadis vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor geldi dizini baktık sahabe anlatıyor. Diyor ki bir e, baktık bir bir beyaz elbiseli birisi geldi. içeriye girdi. Elbisesinin üzerinde ufak bir toz alameti bile yok. Ufak bir efendim yolculuk alameti bile yok. Tertemiz bembeyaz bir elbiseyle geldi diyor. Dizine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizine dayadı. Ce, ce, efendim şeyden sordu imandan sordu, İslamdan sordu cennetten sordu, cehennemden sordu kıyametten sordu, efendim kıyametin kopmasından sordu ahire, kıyametin alametlerinden sordu, ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu cevap verdikten sonra kalktı gitti doğru söyledin dedi ve kalktı gitti giderken sahabe dedi ki Abu gelenin kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz yarasul bu gelenin Cebrail Aleyhisselam'dı. Efendim bana soru sormak suretiyle size dininizi öğretiyordu. Evet. İşte onun için bu diyor Cebrail Geçen, bu her zaman Resulullah Aleyhisselam'a insan şeklinde gelirdi ama bir defasında asıl şekliyle göründü ve o zaman bütün ufku kapladı. Yani o zaman Allah Celleva mesela o mesela asıl şekliyle görünce bütün ufku kapladı. Ya. Evet. Yani. Evet. Müslimin Kitabul İman Zikri Sidretül Muntaha bölümünde Hazreti Ayşe ile Mesrukun konuşmasını daha etraflıca yer almıştır ve bunun en önemli bölümü şudur. Hazreti Ayşe dedi ki: "Muhammed sallallahu aleyhi ve Rabbini gördüğünü iddia eden kişi Allah Teala'ya büyük iftira yapar." Mesruk diyor ki: "Ben yere çömelmiştim. Bu sözü dinledikten sonra doğruldum ve şöyle dedim." ümmi'l mü'minin ey müminlerin annesi bu hususta acele etmeyin Allahu Teala bunları söylememiş midir ve la kad bil ufuq bil ufuqil mubni mubin ve la Türkçe yazmışlar okun, okunacak gibi değil ki ya Türkçe ya subhanallah neyse Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hazretleri diyor dedi ki bu meseleye ümmetten ilk önce ben Resulullah aleyhissalatu sormuştum Resulullah demişti ki o Cebrail idi, ben onu Allah'ın o yarattığı şekliyle bu defada başka, de, defa başka görmedim. Bu iki defada başka görmedim. Bu iki defada onun gökte indiğini ve büyük varlığının gökle yer arasındaki bütün boşluğunu doldurduğunu gördüm. Subhanallah. İbni Merdiye'nin naklettiği Mesruk'un rivayetinin kelimeleri şunlardır. Hazreti Ayşe buyurdu. Resulullah Aleyhisselam Rabbini görüp görmediğini soran ilk kişi bendim. Resulullah buyurdu ki hayır ben sadece Cebrail'i gökten indiğini gördüm. Bakın. Hı. Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayeti. Evet bitecek inşallah. Ne güzel şey almışlar. Değil mi? Değil mi? O evet. Değil mi? ya Ben onu size yüklemiştim ama bilmem duruyor mu sizde. <gülüyor> yüklemiştim. O var o kitaplar laptop içinde laptop var. Laptop. Öyle mi? Şikayetli, şikayetli hmm. Format, evet. <gülüyor> Buhari kitabı Tefsir, Müslim, Kitabul İman ve Tirmizi Tefsir bölümün, bölümlerinde Zir bin Hubeyş'in rivayetine göre Hazreti Abdullah bin Mesud'un fekane fe, fekan qaba qawsayn ev adna tefsirinin ya Türkçe yazmayın be mübarek insanlar ya. Bunu bari Arapça yazın ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam'ın 600 kanadı olduğunu gördü. Müslimin ikinci rivayetinde ma kezabel fuadu mara wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra tefsirini yine Zir bin Hubeyş ...Hazreti Abdullah bin Mesud'un bunlarda, bunlarda şu ifadeyi kullanıyor. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdum, buyurmuştur ki... ...ben Cebrail'i Sidretül Muntaha'da gördüm. Ha, demek ki bize bir soru gelirse Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Cebrail aleyhisselam'ı nerede gördü? Kendi asliyle Sidretül Muntaha'da. Ben Sidretül Muntaha'da gördüm. Onun 600 kanadı vardı. Onun 600 kanadı vardı. Aynı ifadeleri taşıyan başka rivayet misne i Ahmet, Şakik bin Seleme tarafından nakl olunmuştur. Bunda kendisi Hz. Abdullah bin Mesud'un şöyle dediğini kaydetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki, ben Cebrail'i asıl şekliyle sidretül muntahada görmüştüm. Bakın. Hazreti Ebû Hureyre'nin rivayeti. Atabine bin Ebi Rabbah Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh leqad -ka, le uhra manasını Hz. Ebû Hureyre'ye Hürer'e dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i görmüştü. Kitab-ı kitabı kitab-ı Bu aynı zamanda bu efendim İsra Miraç ve İsra aynı zamanda bir akaittir değerli. Yani. Aynı zamanda bir akaittir. Hazreti Ebu Zer'in rivayetleri Hazreti Ebu Zer İğhifari'nin iki rivayeti Abdullah bin Şakik'in vasıtasıyla İb İmam Müslim hadis kitabında yer almışlardır. Bunlardan birinde Hazreti Ebu Zer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şunu sorduğu kaydedilmiştir. Siz Rabbinizi görmüş müydünüz? Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişti. Nurun enne Arahu. İkinci rivayette Hazreti Ebu Zer'in sorusu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu belirtilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk sözlerini anlamı İbnül Kayyim Zadül Mead'de şöyle açıklamıştır benim ve Rabbimin niyeti arasında nur vardı. İkinci deyimin manası da ben Rabbimi değil sadece nurunu gördüm. Evet. Ya. Rü'yetü mirana. Nesai ile İbn Ebi Hatim Ebu Zer'in şu sözlerini nakletmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gönlüyle görmüştü gözleriyle değil kalbiyle görmüştü, gözleriyle değil. Demek ki dünya gözü de biraz farklıdır. Hazreti Ebu Musal el-Eş'ari'nin rivayeti işte bu şey oradan geliyor yani. Gördü mü görmedi mi? Bir kısım işte efendim hani mesela kalbiyle gördüğü halde görmüştür. İşte gözüyle görme görmese bile kalbiyle gördüyse görmüştür. Bir kısımda işte efendim kalbiyle görmüş, görmem şey hani o gördü. Hazreti Cebrail aleyhisselamın da gözüyle gördüğü Hazreti Ebu Musa Eleş'ari'nin rivayeti Müslüm, Kitab-ı Liman'da Hz. Ebu Musa Eleş'ari'nin rivayeti yer almıştır. Resulullah şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Teala'ya hiçbir mahlukun bakışı varamamıştır. allah Teala'ya hiçbir ma ma mahlukun yani yarın yaratılanın bakışı varamamıştır. Hz. Abdullah bin Abbas'ın rivayeti. Müslüm'ün rivayetine göre Abdullah bin Abbas söz konusu ayetlerin tefsirini, ifade tefsirini beyan ederken şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini iki defa kalbiyle görmüştür. Bu rivayet Müslü'de yer almıştır. Bakın ikinci ke şey, kez geldi. İbni Merdu'ya ata bin Ebi dayanarak Hazreti Abdullah bin Abbas'ın şu sözlerine yer vermiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Teala'yı gözleriyle değil kalbiyle görmüştü doğru olan da budur. Evet. Nesai İkrime İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Allah'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Halil Halil ünvanının vermesine, Hazreti Musa Aleyhisselam ile konuşmasına, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi kabul buyurmasına mı hayret ediyorsunuz? Hakim bunu rivayet bu rivayeti nakletmiş ve bunun doğru olduğunu söylemiştir. Tirmizi'de yer alan Şabi'nin rivayetine göre İbn Abbas bir toplantıda şöyle dedi. Allahu Teala kendi üyetini ve kelamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Musa arasında dağıtmıştır. Allah Hazreti Musa ile iki defa konuştu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki defa gördü, göründü. Hazreti İbn Abbas görmüş müydü? Hazreti Ayşe radialan dedi ki, sen öyle bir şey söyledin ki tüylerim diken diken oldu. Bundan sonra Hazreti Ayşe ve Mesrurk arasında geçen konuşmaya daha önce naklettik. O geçen önce geçmişti. Yine Tirmizidep İbn Abbas'ın Hazreti İbn Abbas'ın naklettiği diğer rivayetlerde rivayetlerden biri de şöyle denilmiştir. Resulullah Aleyhisselam Allahu Teala'yı görmüştüm. Başka bir rivayette ise Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'ı iki defa gördüğü kaydedilmiştir. 3. rivayette ise Resulullah Aleyhisselam'ın Rabbini kalbiyle gördüğü açıklanmıştır. Müsned-i e yer alan İbn Abbas'ın başka bir rivayeti de şöyledir. Resulullah buyurdu ki ben Rabbi Tebareke ve Teala'yı gördüm. İkinci rivayette şöyle denilmiştir. Resulullah buyurdu ki bu gece Rabbim en güzel şekliyle bana geldi. Bu demektir ki Resulullah rüyasında Cenab-ı Allahı görmüştür. Taberani ve İbn Merdiye İbn Abbas'ın şu rivayetini nakletmişlerdir. Resulullah Rabbini iki defa gördü. Birincisiyle, birincisinde gözleriyle, ikincisiyle ikincisinde de kalbiyle. Taberani ve İbn Merdiye de işte bunda bunlar da Allah Celleva Laazmetlerini gördü diyor. Yani işte o şekilde gelen rivayetler de var, o şekilde gelen rivayetler de var. Nihayetinde gelen bütün hakikatlere iman ediyoruz Evet, Muhammed bin Kab el Rivayeti Muhammed bin Kab el Kurazi'nin rivayetine göre Resulullah bazı sahabeler Resulullah'a bazı sahabeler sordular Sallallahu aleyhi ve sellem Siz Rabbinizi gördünüz mü Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi Ben onu iki defa Kalbimle gördüm İbn Ebi Hatim Bu rivayeti İbni Cerir Kendi ifadesiyle verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini kaydetmiştir. Ben onu gözlerimle değil kalbimle iki defa gördüm. Hz. Enes'in rivayeti ve sona eriyor inşallah Allah'ın izniyle dersimiz de bitiyor. Tam saatimiz de doluyor. Çok güzel bir şeye denk geldi yani. İmam Buhari kitabı tevhidde miraj vakasını anlatırken Şerik bin Abdullah'ın Abdullah vasıtasıyla Hz. Enes bin Malik'in bir rivayetini şöyle nakletmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sidretül Muntaha'ya varınca Rabbil İzzet'e yaklaştı ve öyle öylece kaldı. Öyle ki iki yaylık hatta daha az bir mesafe idi. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyeti emirler arasında elli vakit namaz kılmak da vardı. Ne var ki bu rivayetin senedine ve metnine yapılan itirazların yanı sıra en büyük itiraz da bunun Kur'an-ı Kerim ifadelerine tamamen aykırı olmasıdır. Yani buna itiraz da var diyor ve Kur'an-ı Kerim'in şu sözlerine de aykırı var. Zira Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı rüyetten bahsedilmiştir. Bunların ilki ufukta cereyan etti ve iki aylık mesafe söz konusu oldu. İkincisi sidret muntaha Munteha yakınlarında vuku buldu. Fakat bu rivayet her, bu her iki rüyeti karıştırıp bir rüyet haline getirmiştir. Onun için bu rivayet sırf Kur'an-ı Kerim'e aykırı olması sebebiyle derhal reddedilecek niteliktedir. Bu hususta İmam Hatibi, Hatta Hafız İbni Hacer, İbni Hazm ve Hafız itirazlarına itirazları dikkate değerdir. Onlar da bu hadise itiraz etmişlerdir. <Gülüyor> Yukarıdan naklettiğimiz diğer rivayetlere gelince bunların en kuvvetlisi Hz. Abdullah bin Mesud Mes ile Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın kidirler. Zira bu her iki değerli sahabe de bizzat Resulullah aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle her iki defa da Allah'a değil Cebrail'e gördüğünü açıklamışlardır. Bu rivayetler Kur'an-ı Kerim'in ifadesine de uygundur. Ayrıca bu rivayetler Hazreti Ebu ifari ile Hazreti Ebu Musaileş Arinin rivayetleriyle doğrulanmış oluyor. Buna karşılık Hazreti İbni Abbas'a ait olduğu bildirilen ve hadis kitaplarında da yer alan rivayetlerde tutarsızlık ve çelişki vardır. Zira bazı yerlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her iki defa Allah'ı kendi gözleriyle gördüğü kaydediliyor ama bazı diğer yerlerde de ikisinin de bir kalp tecrübesi olduğu açıklanmıştır. Yine bazı rivayetlerde rüyetin yani rüyet yani görülme birinde kalbinde birinde de gözleriyle olmadığını beyan olmuştur. Ayrıca bu rivayetlerden herhangi hiçbirisinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine yer verilmemiştir. Bu rivayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'in yukarıdaki iki rü'yetine temas edilmemiştir. Buna ilaveten bir rivayetten anlaşılıyor ki bu rü'yetlerin ikisinde de uyanıklık hali değildi, halinde değildi. Bu sebeple Resul yukarıdaki iki ayetin tefsiri yapılırken Hazreti İbn Abbas'ın rivayetlerine güvenilmemelidir. Yani o rivayetler yani başkaları mesela bu rivayetlerde belki zayıflık katmışlardır. Aynı şekilde Muhammed bin Kab el-Kurazi'nin rivayetlerinde de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleri de yer almakla beraber bunlar da bu ifadeleri duyan sahabelerin isimlerini, isimleri açıklanmamıştır. Buna ilaveten bu rivayetlerde birinde Resulullah aleyhissalatu vesselamın gözle hiçbir rüyete bulunmadığı da kaydedilmiştir. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Evet bu arada ilave edeceğimiz, soracağımız bir şey varsa bunları devam edelim inşallah. Buyurun Cafer abi. Allah razı olsun. selam Peygamber Efendimiz <Sessizlik> Siddetül Mütah'a gittiği zaman Zerbi Aleyhisselam'a Hmm. Orada Rabbil Alem ile... Acaba orada görüştü mü yoksa Belirli mevkiden bir mesafeden mi evet. Görüşüldü Bir diğer konuda geçmişti ama evet. Burası da ben birçok şeyler dinlemiştim Orada Allah-u görüştüğünü, cemalini gördüğünü evet ve bir bir o bir o bir, şey de yine o ayet dinamişimsi de cemalini görmediğini. Evet. Yani dünya üzerinde bir insan olarak bir tek peygamberimizin cemalini gördüğünü. Evet. Ama cissede e, bu gördüğünüz gibi Cebel Ali'nin tam cemaliyle görmüş. Evet. evet. Evet. Allah razı olsun. Şimdi eee buradan mesele şu. Yani zaten e, az önce Kürtçe bir mis şeyde bir e, Kaside'de okudum. Dünya yecibbel vikesi nedi? Uqbâyi mu'min becînmedi. Değil mi Sami Efendi? Leve evdibînin rabbi âliye, velâkin hakikat zânın çiğe. Yani, diyor ki dünyada Allah Celle Allah hazretlerini, Allah Resulü'nden başka kimse görmedi. Cemal. Şimdi o da yani cemalini. Burada işte hani bu rivayetler bunu söylüyor. Bir kısım hani bir kızım işte bir mesela gördü diyen rivayetlere dayanarak bunları söylüyorlar. Bir kısım da işte efendim Resulullah Aleyhisselam Efendimiz yani o gördüğün Allah Celle Celaluhu değildi de Cebrail Aleyhisselam'ın öz şekliydi diyen o rivayetler işte o mesela o rivayetler de onu mesela doğruluyor. Yani burada yani görüldü. Diyen de var. Allah Resulü bizzat onu gördü diyenler de var. Görmedi diyenler de var. Yani gördüğünün nurunu gördü diyenler de var. Efendim gerçek cemalini gördü diyenler de var. Efendim o gördüğünü Hazreti Cebrail Aleyhisselam olduğunu gördü diyenler de var. Ve kalbiyle de gördü diyenler de var. Yani gözüyle görmeyip kalbiyle de gördü diyenler de var. Yani burada en doğrusunu tabi Allah bilir Celle Celaluhu. Bizde efendim bu gelen Sahih gerçeklerin neyse hepsine Tamamen iman ediyoruz ee, O Mesela gözüyle de görmüşse Veya görmemişse Veya Cebrail Aleyhisselam'ı görmüşse Bizce gaybi bir meseledir gaybi bir mesele olmakla beraber İşte bu gelen rivayetler neticesinde Kimi rivayetler Kalbiyle gördü, kimi rivayetler Gözüyle gördü, kimi rivayetler Bir kez kalbiyle bir kez gözüyle Gördü Kimi rivayetler iki kez Allahı gördü. Kimi rivayetler efendim e, iki kez efendim gördü. Allah değildi Cev Cebrail Aleyhisselamdı. Bu şekil efendim gelenlere biz iman ettik. Allahü Teala en doğrusunu bilir. Evet. Şey, hocam, e, Peygamber Efendimiz bir açtan döndükten sonra evet. azaba kendi lisanıyla sözüyle bir işaret bir şey dememiş mi? Görüştün veya zemalini Veya da Kur'an-ı Kerim'de bir ayet hakkında bir ipucu bir ayet var mıdır acaba? Evet. Konuda. Evet. Şimdi, zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bu gelen okuduğumuz rivayetler <gülüyor> bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, şeyden döndükten sonra e, mesela miraçta döndükten sonra kendisine sorulan sorulara cevaptır. Hı. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte ben Beni Efendim Cebrail Aleyhisselam aldı, Burak denilen Efendim şeye götürdü, bindirdi, beni götürdü Efendim Side, o, o Mesela Kudüs'e, Kudüs'ten da Miraç'la çıktım yani merdivenle çıktım Ta ki Sidretul Muntaha, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat semayı geçtikten sonra En son Sidretul Muntaha'ya geldim. Sen geçen hafta burada değildi, çok daha farklı güzel bir şey geçtin, bu Miraç'la ilgili konuyu işlemiştik He onun devamıdır işte. Şimdi bitti. Ondan sonra efendim o meseleyi mesela o, orada işte gördükleri mesela işte kimin efendim kişiler orada dudakları makaslarla kesiliyordu. Kimileri dilleri koparlıyordu. Kimileri işte efendim mesela bakıyordu ki bir ba boğa çıktı bir delikte küçük bir delikten girmek istedi tekrar giremedi. Gibi mesela buna benzeyen çok mesela şeyler işte faizcilerin hali bildirildi, haram yerlerin hali bildirildi, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yerlerin hali bildirildi. Bunlar bildirildikten sonra Cebrail aleyhisselam e, tekrar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i efendim tekrar aynı mesela Burak'la Mekke-i getirdikten sonra Mekke-i Mükerreme'deki Mekke Efendim ilk mesela şeye gittiğinde Kabe'ye mazeme'ye gittiğinde Ebu Cehil'i gördüm. Ebu Cehil dedi bu ha, bu sefer bir şey böyle bir haber var mı? Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den? Bugün mesela sana böyle bildiğin bir haber var mı? Sana öyle bir şey gelmiş midir? O da diyor ki evet diyor gelmiştir. Ben diyor bu gece efendim bana Cebrail Aleyhisselam geldi. bırak denilen efendim hayvana beni bindirdiğim O hayvanın attığı bir adım, bir göz bakışı kadar yani diyelim bir göz ne, ne kadar mesafeyi kat ediyorsa attığı her adım öyleydi. Ben diyor bu gece gittim efendim e, Kudüs'e gittim. Bütün peygamberlere namaz kıldırdım. 7. kat semaya çıktım. Sidretü'l Muntaha'ya gittim. Allah'la görüştüm. Orada efendim tekrar döndüm, geldim. Yatağım hala sıcaktı. Ya Muhammed diyor sen bunu gerçek mi? Evet gerçek diyorum. Ben şimdi efendim bütün e, halkı çağırsam sen o halkın karşısında bunları ispatlar mısın? Evet, ispatta hazırım. Bütün herkes toplandı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendim anlatmaya başlıyor. Bir kısım müşrikler efendim el şakşaklayarak işte bu el şakşaklama müşriklerin adetidir. Dikkat ederseniz bazen böyle düğünlerde şey olsa ben hemen ikaz ediyorum. diyorum ki efendim, şey alkış yapmayın. Bu alkış müşriklerin adetidir. Ondan sonra efendim bir kısım alkışlarla tempo kuruyorlardı, Allah Resulü'nün protesto ediyordular. Bir kısım şaşıyordu, bir kısım derinlere dalıyordu, bir kısım inanıyordu, bir kısım tereddütlüydü. Hemen gittiler Hz. E, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu hazretlerine dediler ki biz şimdi bu meseleyi efendim ilk etapta kendisini caydırabileceğimiz birisi varsa Hz. Ebubekirdir Bekir'dir. Gittiler Hz. Ebu Bekir radıyallahu hazretlerine, ona vardıklarında Yahu diyorlar senin arkadaşın neler, ne saçmalıklar yapıyor. Çünkü diyor o gittikle mesela onların bahsettiği o yol iki aylık bir mesafe yani. iki aylık mesafe ile ancak gidiliyordu. Ondan sonra o diyor efendim bu gecede ben kalktım. Mesela oraya gittim. Orada da Sidret-ül çıktım. Efendim yedi kat göklerin üzerine gittim. Efendim döndüm geldim hala efendim yatağım şey diyeyim sıcaktı. Peki acaba sen de buna inanıyor musun? Bunu o mu söyledi diyor? Evet diyor. Zaten biz gökten her gün inen vahye inanıyoruz diyor. O söylediyse doğrudur. İşte onun için tabi bunlar bir mevzu uzundur. Geçen hafta zaten biz bunu okumuştuk. Efendim ben e, şu mesela bu gelen işte efendim şimdi okuduk ya göründüğü görünmediği işte Cebrail Aleyhisselam'ı gördü, kalbiyle gördü veya efendim kalbiyle gördü, gözü görmedi, gözü gördü, kalbi görmedi şeklinde veya efendim iki kez gözüyle gördü veya iki kez Cebrail Aleyhisselam'ı gözüyle gördü. Allah'a değil Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Bu gelen rivayetler işte ona mesela Allah'ın cemalini gördü diyenler bu rivayetlerden bazılarına tabi olarak bunları söylüyorlar. Evet, en doğrusunu Allah bilir. Efendim Cenabı Kelevval Azze ve Celle Hazretleri... Bize mesela, hakkını, kend, mesela kendi hakkında ne yapılması lazım geldiği konusunda gerçek iman edenlerden eylesin bizleri inşallah. Evet bu arada sorularımız var mı başka? Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyül ummi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Subhane rabbike rabbel izzeti amma yasifun. Ve selamun alel musselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha me as salavat.